ve kul bir atin dalale ve kul dalaletin finnar ve badu terem kardeşlerim selamü ve berekatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmeti üzerindeki hakları dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmenin farz olduğuna dair Kur'an'dan inşallah delinleri zikredeceğiz. İmam Ahmet bin Hanber rahimallah diyor ki ben diyor Kur'an'a baktığım zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselama itaatle alakalı içerikli 33 yerde Allah Resulü aleyhissalatu vesselama itaatin farz olduğunu gördümdür. diyor. İmam ve Rahimullah diyor ki insanlara Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kitabı Azze ve Celle'nin kitabında 30 küsür yerde insanların Resulü aleyhissalatu vesselama itaat etmenin farz olduğuna dair ayet mevcuttur demiştir. Şeyhul İslam İbn-i Rahimullah konuyla alakalı diyor ki Allah Azze ve Celle 30 Kur'an-ı Kerim'de 30 küsür yerde Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman itaat etmenin farz olduğunu söylüyor ve bunu emrediyor. Ki o ayetlerde Allah Azze ve Celle kendisine itaatin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat olduğunu birlikte zikretmiş ve yine kendisine muhalefet etmenin yani Allah azze ve celle'ye muhalefet etmenin Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a muhalefet etmenin Allah azze ve celle'ye muhalefet olduğunu yine söylemiştir. Yine Allah azze ve celle Kur'an'da kendi ismiyle beraber Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ismini zikretmiştir ve Allah azze ve celle nerede kendisini zikretmişse Allah azze kitab-ı Kerim'de muhakkak onunla beraber Resulü, Peygamberi Nebisi, Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de zikretmiştir. O yüzden kardeşlerim bu e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama itaatle gelen ayet-i kerimeler içeriği açısından aynı olsa da bazı yönden farklılık göstermişlerdir. Yani gelen siyah olarak, cümle olarak, kelime olarak e, her bir e, kimi, kimi şeyleri Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a uymayı anlatırken, itaati anlatırken diğer tarafta da örnek alınması gereken en güzel örneğin Allah Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'in olduğunu belirten ayetlerdir. Birinci kısım olan Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın itaat etmeyi emreden ayeti kelimeler, ona itaat etmenin farz olduğunu söyleyen ayeti kelimeler şunlar kardeşlerim. Şimdi bundan hakikaten önemli ve şehadetin ikinci kısmı olan bu Eşhedü Muhammeden abduhu ve kısmının imanıyla alakalı meselelerdir kardeşlerim. Eğer bir kimse bu konuya yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğu konusuna hakiki <gülüyor> olarak iman ederse bugün çıkan birçok soruya kendiliğinden ne yapabilir? Açıkça cevap verebilir. Mesela Birileri kalkıp bugün ne yapabiliyorlar? Sırf dini bozmak için işte Türkçe namaz kılınabilir mi? Veya işte neden koyun veya büyükbaş kesiyoruz da tavuk kesmiyoruz? Gibi soruların hepsinin cevabı bu eşhedü enne muhammeden abduhu rasul. Peygamber nasıl yapmışsa biz de öyle yaparız. Türkçe namaz kılınır mı? Peygamber nasıl yapmışsa öyle yaparız. Adam ne diyor? Ya neden bugün insanları Arafat'ta topluyorsunuz... ...aynı gün içerisinde... ...işte Zillikci ayının... ...dokuzuncu gününde topluyorsunuz... ...işte Türkiye'den Nisan ayında gitsin... ...Avrupa'dan Mayıs ayında gitsin... ...şuradan şu gidenler şu gitsin... ...peygamber nasıl yapmışsa öyle yapacaksınız. Buna imanın özü budur kardeşlerim. Mesele bu kadar basittir. Peygambere iman ettiğiniz zaman... Bunu, onu muhalif olan, dine muhalif olan bütün şeyleri otomatikmen kalbinizden, kafanızdan ne yapmış oluyorsunuz? Silmiş oluyorsunuz. Peygamber nasıl yapmışsa biz de öyle yaparız. Söylenecek tek kelime budur kardeşler. Neden tavuk kesmiyoruz? İşte büyükbaş koyun kesiyoruz, deve kesiyoruz da tavuk kesmiyoruz. Peygamber nasıl yapmışsa öyle yaparız. Niye Arafat'a işte Zinitçe'nin dokuzu çıkıyoruz da öbür günler çıkmıyoruz? Peygamber neyi emretmişse biz öyle yaparız. Bas soru nedir? Cevap bu kadar net, açık ve kolaydır kardeşlerim. Allah azze ve celle o peygambere Aleyhissalatu vesselam'a hakkıyla iman eden kullarından eylesin kardeşlerim. Çünkü hakikaten bu sorulara bu şekilde cevap vermek de o peygamber Aleyhissalatu vesselam'a tam bir imanla imanı gerektiren şeylerdir kardeşlerim. Allah azze ve celle Hakkıyla o Peygamber Aleyhisselatu vesselama itaat eden kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ki ayetleri her birini söyledikçe, ayet numaralarını da vereceğim ki kardeşlerim, hakikaten önemli ve bizim akidemizi oluşturan ayetlerdir bunlar kardeşlerim. Ki belirttiğimiz gibi Muhammedun Resulullah şahadetini özünü belimseyen e, ayetlerdir bunlar. Nisa suresi 80. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ''Men yut'ir Rasûle feqad ata Allah'' Kim Rasûle itaat ederse muhakkak ki o kimse Allah'a itaat etmiştir. Burada Allah Azze ve Celle kendisine itaat ile Rasûlü Aleyhisselatü Vesselam'a itaati ne yapmıştır? Birlikte zikretmiştir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'ya itaat ancak ve ancak o peygamber aleyhissalatu vesselama itaatle gerçekleşir. Eğer Allah'a itaat ettiğinizi söylüyorsanız ne yapın? Peygambere itaat edin ki bu davanızda ne olsun? E, samimi olmuş ol. Evet. Bu peki. Evet. Allah'a bu konuyla alakalı ayetlere devam edecek olursak Alimran i̇mran suresi 32. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Kul ati'u Allah'a ve Rasul De ki ey Muhammed Allah'a ve peygamberine itaat edin. Fe in tevellaw inna Allah'a la yuhibbul kafirin Eğer yüz çevirirseniz Allah Azze ve Celle peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a itaatten yüz çevirirseniz Muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Demek ki her kim Allah Azze ve Celle'ye, Peygamber Aleyhisselam'a itaatten yüz çevirirse, Allah Azze ve Celle kitabında onları kafirler olarak bahsediyor kardeşlerim. Ve de yine Allah Azze ve Celle, Ali İmran 132'de, Allah'a ve Resulüne itaat edin ki, olur ki merhamet olunursunuz. Beyne, Nisa suresi 13. ayeti kerimesinde وَمَنْ يُتْعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَ الْاَنْهَارُ خَارِذ۪ينَ ف۪يهَا Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu altlarından sarayları ve ağaçlarının altından nehirler akan cennetlere girdirir ki onlar orada ebedidirler ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِمِ İşte büyük kurtuluş budur. İnsanların dünyada o kadar uğraştıkları işte büyük kurtuluş budur diyor Allah Azze ve Celle. Beni Enfal suresi 20. ayeti kerimesinde Ya <gülüyor> eyyuhallezine amanu atii'ullaha ve rasulehu Ey iman edenler Allah'a ve rasulüne iman edin itaat edin ve la tevvellev anhu ve entum ve duyduğunuz halde, işittiğiniz halde sakın ondan Allah'a ve rasulüne itaatten yüz çevirmeyin. Nur suresi 52. ayeti kerimesinde "Ve men yutii Allaha ve rasuluhu ve yakhsha Allaha ve yattaqi Her kim Allah'a ve resulüne itaat eder, ondan korkar ve sakınırsa işte kurtuluşa erenler onlardır diyor Allah azze ve celle. Ahzab suresi 71. ayeti kerime Men men yutillahu ve resuluhu faqad faza fawzan azima. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki büyük bir kurtuluşa ermiştir diyor Allah. Evet. Ve yine Fetih Suresi 17. ayet-i kerimesinde: "O men yutillahu ve resuluhu yudkhiluhu cennatin tecri min tahtihal enhar." Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse altından ırmaklar kan cennetlere girdirir "O men her kim de ondan yüz çevirirse, <gülüyor> Allah ona elindir, azad vermiştir Evet, bu ayeti kelimelerde Allah Azze ve Celle itaati Allah'a ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a olduğunu söylüyor. Her kim Allah'a itaat ettiğini iddia ediyorsa, söylüyorsa, aynı zamanda ne yapması gerekir? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a da itaat etmesi gerekir ki Allah'a itaat ancak Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a itaatle gerçekleşir. Bunlar hakikaten azmedilmesi ve iman edilmesi gereken meselelerdir kardeşler. Konunun başında arz ettiğim gibi eğer bir insan hakiki olarak Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a iman ederse her kim ne şekilde dini hakkında şüphe getirmeye çalışırsa çalışsın Ameli olarak, itikadi olarak benim peygamberim ne yapmışsa ben de onu yaparım diyebilmek hakikaten bir iman işidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkıyla iman edenlerden eylesin. Amen. Bir sonraki ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle bu okuduğumuz ayetlerde itaat kelimesini sadece atı'ı ve rasul, Allah'a ve peygambere itaat edin. Ama biraz sonra zikredeceğim ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle burada peygamberi aleyhissalatu vesselama itaat etmenin, onun emrine uymanın ehemmiyetini ve ona uymanın itaat etmenin farz olduğunu bildiren ayeti kerimesinde itaat edin kelimesini iki kere zikreder kardeşler. Yani Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Bu da Allah Azze ve Celle'nin ne şekilde ona yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmenin dindeki yerini apaçık bir şekilde vurgulayan ayetlerdir. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 92. Ayet-i Kerimesinde buyuruyor ki وَاَطِعُ اللّٰهَ وَاَطِعُ rasul <gülüyor> Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. sakının, سَقَنُنْ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ eğer bu itaatten yüz çevirirseniz فَعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاهُمُ دِي. Eğer bu itaatten yüz çevirirseniz çok iyi bilin ki o peygambere düşen apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir. Beyne diyor ki Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi 33. ayeti kelimesinde يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِعُوا اللّٰهُ وَاَطِعُوا Rasul, Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resulü aleyhissalatu vesselama itaat edin, ve la tubdiru amalekum. Ve amellerinizi iptal etmeyin. Ameller ne zaman iptal olur? Ne zaman ki o peygamber aleyhissalatu vesselama itaat etmezseniz, emrini yerine getirmezseniz, yaptığınız ibadetinizi onun sünneti sevinyesine uygun bir şekilde yerine getirmezseniz, işte o zaman... وَلَا تُبْتُلُوا اَعْمَالَكُمْ Sakın ola amellerinizi iptal etmeyin. Eğer yaptığınız amel Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine uygun değilse o amel nedir? İptaldir. Allah Azze ve Celle katında kabul değildir. Deyin Allah Azze ve Celle Nur Suresi 54. ayeti kerimesinde buyuruyor ki قُلْ اَطِعُ اللّٰهُ وَاَفِيُ الرَّسُولُ Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam de ki Allah'a itaat edin. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat edin. Fein tevellav eğer yüz çevirirseniz feinnehu feinnemâ aleyhima hummile ve ma hummintum. Ona düşen onun üzerindeki sorumluluk neyse onu yerine getirmek size düşen ise sizin üzerindeki sorumluluğu yerine getirmektir im تُطِعُوهُ تَحْتَدُوا Eğer o peygambere itaat ederseniz hidayete edersiniz. Doğru yolu bulursunuz. وَمَا عَلَى الرَّسُولِي اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Peygambere düşen apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir. Size düşen nedir? Onun sorumluluğu ne? Aleyhissalatu vesselamın tebliğ etmek. Bizim sorumluluğumuz ne? O peygamber aleyhissalatu vesselamın itaat etmek. Bu kadar ki Allah peygamberi onun için göndermiştir. Ve yine diyor ki Tahabun suresi 12. ayet kelimesinde kerimesinde ve atii'u llaha va rasul Allah'a itaat edin peygambere itaat edin Resul Aleyhisselatü vesselama fe eğer yüz çevirirseniz inna ma ala mubin bizim peygamberimize düşen apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir diyor Allah Azze ve Celle ve yine Allah Subhanahu ve teala Nisa suresi 59. ayeti kerimesinde ya eyyuhel lezine amanu ati'u allahu ati'u rresul ve ulin minkum İman edenler Allah'a itaat edin peygamberi rasulü aleyhissalatu vesselama itaat edin ve sizden olan emirlere de. Bu ayetlerin hepsi kardeşlerim e, bugün Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalif e, söz ve amellerde bulunan herkese apaçık bir delildir kardeşlerim. Ama apaçık bir reddiye ve apaçık bir e, cevaptır. Burada Allah Azze ve Celle Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı itaati tekrar kendisini itaatten sonra ne yapmıştır? itaati tekrar etmiştir. Bu da onun nedir? Önemine binaendir. Ve Allah Azze ve Celle, Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin, ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin, dememiştir. Ya itaati Allah'a has kılmış, itaati Peygamber Aleyhisselam'a bağımsız kılmış, ama eğer başınızdaki emir sahipleri, Peygamber aleyhissalatu vesselama itaat ederlerse o zaman itaat gündeme gelir. O zaman başınızdaki emirler şayet size marufu emrediyorsa, şayet kendileri Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünnetine uyuyorlarsa o zaman onlara itaat vardır. Yoksa masiyette bir kula itaat yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi innet taatü fil ma'ruf muhakkak ki o emir sahiplerine itaat ne dedir? Onlar peygamber hazret itaat ettikleri müddetçe. Onlar size dini emrettiği müddetçe onlara itaat vardır. Ama onlar size Allah Azze ve Celle'yi isyana emre, isyan etmeyi emrediyorsa bunda onlara itaat Yoktur. Tıpkı ana baba hakkı gibi düşünün kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bir yerde ana ve baba babaya öf bile demeyin derken diğer tarafta anne babanız bile olsa o müminlerin müşrikleri dost edindiklerini göremezsin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Aradaki farkı ne yapıyor? İşte hidayet çizgisiyle İslam çizgisiyle birbirinden ayırt ediyor. Aynı şekilde emir sahipleri olanlarda nedir? O Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uydukları müddet onlara itaat vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslim'de gelen rivayette diyor ki bir Müslümanın kendi emirlerine ne yapması gerekir? Onların sözlerini dinleyip itaat etmesi gerekir. Eğer o sev hoşuna gitse de gitmese de ama ne zaman ki Allah Azze ve Celle isyana emrederlerse işte o zaman onlara itaat yoktur. İtaat Allah'adır. İtaat Resulü aleyhissalatü vesselamadır. Ve yine itaat o ikisine itaat edenleredir kardeşlerim. Bunun dışında hiç kimseye masiyette itaat yoktur. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir seriye gönderiyor. <gülüyor> Bu seriyede komutan başlarındaki emir bir olaya binaen onların ateş yakmalarını emrediyor. Onlar ateşe yaptıkları zaman büyük bir ateş başlarındaki emir hadi atlayın bu ateşe diyor. Bazıları itaat kelimesini tam anlayamadıkları için ki bu da Peygamber ve vesselamın bizim başımıza görevlendirdiği bir emirdir telakkisiyle o ateşe ne yapmaya? Atlamaya çalışıyorlar, yevteniyorlar. Ama orada tabi ki aklı selim insanlar da var biz zaten bu ateşten kurtulmak için İslam dinine girmedik mi diyerek ne yapıyorlar geri dönüyorlar ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam olayı haber verdiklerinde eğer o ateşe girseydiniz oradan bir daha çıkamazdınız buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam demek ki bir emirin başlangına gelen bir emirin Mansiyette emredildiği zaman itaat edilmediği gündeme geliyor ki ki bunun muhalifi ne zaman ki Allah azze ve celle bir şey emrederse ve Resulullah Aleyhisselatü vesselam bir şey emrederse onu kesin ve kes ne yapmak yerine getirmek gerekir kardeşlerim. Ve yine Allah azze ve celle Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz Peygambere sorumlu olduğu şey yüklüdür, ona sorumlu olduğu nedir? Tebliğdir, sizin sorumlu olduğunu size sorulacaktır. Eğer peygambere itaat ederseniz muhakkak ki hidayete erersiniz, peygambere düşen apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir. O yüzden kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselama her kim itaat ederse doğru yola eren, hidayete eren, o kimisidir. Başkası değildir kardeşler. Evet. <gülüyor> Muhakkak ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam kendisinin sorumlu olduğu risalet ve tebliğ görevini en güzel şekilde yerine getirmiştir ve müminlere düşen görev de Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a itaat etmek, onu boy ona boyun eğmek ve ona teslim olmaktır. İmam Zuhri Rahimullah diyor ki minallahil beyan beyan Allah'tandır. Ve aler rasulil belâh peygambere düşen nedir? Tebliğ etmiş, etmektir. Ve aleyhle teslim bize düşen de ne olmaktır? Teslim ol. İşittik itaat ettik. Bundan başka bir şey söylenilmez. Söylenilmemesi gerekir. Ve yine Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine ittiba etme uyma evet. ve ona onu örnek alma ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat üzere amel etme ile alakalı ayeti kerimelerinde birçok yerde zikrediyor. Ali İmran Suresi 31. Ayet-i Kerimesinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ Ey Muhammed'deki aleyhissalatü vesselam eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Bine Araf suresi 158. ayeti kerimesinde فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulü Aleyhisselam'a iman edin. اَنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُوا ve وَكَلِمَاتِهِ o bir nebi ümmi olan bir peygamber ki kendisi Allah'a ve Rabbinden kendisine indirilene ve kendisinden önce indirilene iman eder. <gülüyor> Öyleyse ona uyun olur ki doğru yola bulursunuz diye Allah Azze ve Celle. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَمْتَهُ Haşr suresi. 7. ayet-i kerimesinde o Resul aleyhissalatu vesselam size neyi verdiyse onu alın, neyden de yasakladıysa ondan sakının, uzak durun buyuruyor Allah Azze ve Celle. لَقَدْ kana لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Muhakkak ki peygamberde sizin için en güzel örnek vardır diyor Allah Azze ve Celle. لِمَنْ kana يَرْجُ اللّٰهُ وَالْيَوْمَ Bu ne kimindir? Allah'ı ve Ahiret gününü umanlar içindir bu. Her kim Allah Azze ve Celle'yi ve ahiret gününü umuyorsa öyleyse gitsin peygamberine uysun, onu örnek alsın. Örnek alınması gereken tek şahıs Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dır. Ki getirdiği vahide masumdur aleyhissalatu vesselam. Demek ki kardeşlerim bu ayeti kelimesinde Hiçbir Allah'ın rızasına ulaştıran, Allah'ın bağışlamasına ulaştıran hiçbir yol yoktur ki o da ancak ve ancak Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna tabi olmaktan geçer. Yoksa ne hidayeti bulabiliriz, ne Allah Azze ve Celle'nin rızasına kavuşabiliriz. Ne de Allah Azze ve Celle'nin mağfiretine, gufranına e, kavuşabiliriz. Bu Ancak ve ancak Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymaktan geçer. Başka bir kurtuluş yolu yoktur kardeşlerim. İmam Şafii Rahimullah'ın dediği gibi sünnet Nuh'un gemisi gibidir. O'na binen kurtulur diyor Rahimullah. Hakikaten öyledir de kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkıyla sünnetine tabi olan kullarından neylesin kardeşlerim. Amin. Allah Azze ve Celle'nin sevgisine ulaşmak ancak peygambere uymaktan geçiyor. Ve yine onun rızasına, onun sevabına ulaşmak ancak Peygamber aleyhissalatü vesselama uymaktan geçer. Bütün hayırlar ancak ve ancak peygambere uymada bütün şerler de ona masiyette, onun emrine karşı gelmektedir. Onun sünnetine uymamaktır. Onun sünnetinden uzaklaştırmakla gerçekleşir kardeşlerim. Evet, Allah Azze ve Celle sadece ve sadece kendi nefsinden hiçbir şey getirmemiştir. Konuştuğu vahiden başka bir şey değildir. Allah Azze Allah Azze ve Celle Kehf suresi 110. ayeti kelimesinde قُلْ اِنَّمَا ana بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ يُوْحَى اِلَيْ Ey Muhammed de gazetesi. Ben ancak bir insanım, bir beşerim. Benim sizden farkım ne? يُوْحَى اِلَيْ Bana vahiy olunuyor diyor Allah. Allah azze ve celle de. de ki, ey Muhammed böyle de. Ben sizin gibi bir beşerim, bir insanım. Ancak bana ne oluyor? Vahiy olunuyor. İşte onu insanlardan ayıran, kendisine gelen nedir? Vahiden başka bir şey değildir. Ameen. Rasul bimaun zil-e ilehimir Rabbhi. O peygamber kendisine Rabbinden indirilene ne yaptı? İman etti. Ve inedir ki Allah Azze ve Celle, fa aminu bilahi ve rasulhi nabi il <gülüyor> ummiyindi yueminu bilahi ve kelme. Allah, bu Rasul iman eder, fa iman edin. O nebi ki ümmiyidir Allah'a ve kelimelerini iman eder. Ona tabi olun olur ki kurtuluşa erirsiniz demiştir Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba tamamen imanın içerisinde olan ve imanın en büyük yüzlerinden bir tanesidir. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin peygamber sizi neyi verdiyse onu alın. Neyden de sakındırdıysa ondan sakının ayeti kelimesinde baktığımız zaman Allah Azze ve Celle Nebisi Aleyhisselatu Vesselam'a mutlak bir ittibayı, mutlak bir şekilde uymayı bizlere emrediyor. Yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan bir şey geldiği zaman, bir emir veya bir nehi, bir yasaklama geldiği zaman ne yapacaksınız? olduğu gibi alacaksınız acaba şöyle mi acaba böyle mi ya bir fetva bulsak ya bir kaçar yol bulsak yok kardeşlerim dümdüz olacaksınız kul amentu billahi festaqim de ki iman ettim sonra da dost doğru oldu peygamber neyi getirdiyse eğer peygamber bir şeyi emrettiyse muhakkak onda bir hayır vardır kardeşlerim ve peygamber aleyhisselam bir şeyde yasaklamışsa muhakkak onda da bir şer vardır ondan uzak durun. وَمَا يَمْتَقُ عَنِ الْهَوَا اِنْهُوَا اِلَّا رَحِيُّهَا Çünkü hevâ konuşmaz ki. Onun konuştuğu vahiyden başka bir şey değildir diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden peygamber size neyi verdiyse onu alın. Neyden de yasakladıysa ondan kaçının buyurur Allah Azze ve Celle. Ve yine bu ittiba bu uyma Allah Resulü Aleyhisselam'a boyun eğme bizim hayatımızı güzelleştiren, felahımızı, mutluluğumuzu sağlayan şeyler. Ve diyor ki, bize hayat veren şeyler. Allah azze ve celle diyor ki, lillahi rasul. "Ey iman edenler, Allah'a ve Rasulüne icabet edin." İde İzâ da'akum. Peygamber sizi çağı, çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne iman edin. Neye? Lime yuhyikum. Sizi diyor hayat veren şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne ne yapın? İman edin. Ve'lemun şunu çok iyi bilin ki ennallâhı yehûlu beynel mer'i ve kalbi. Allah insanla kalbinin ne yapar? Arasına ayırır. <gülüyor> ve sizler? ona olmayacaksınız diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah Azze ve Celle burada müminlerin tamamına Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a icabet etmeyi ve onu ne yasakladıysa ondan yasaklamayı ne yapıyor? İşte güzel hayat bundadır diyor Allah Azze ve Celle. Siz güzel bir hayat mı istiyorsunuz? Sizi yaşatacak, sizi canlandıracak, sizi canlı tutacak, hayatta tutacak veya ...yürüyen cesetler... ...hayatta olan cesetler... ...olmamayı mı istiyorsunuz? O zaman gelin... ...sizi hayat veren şeye çağırdığı zaman... ...Allah'a ve Rasulünün itaat et. İşte mutluluksa mutluluk budur. Yoksa... ...sizin hayvandan başka bir... ...neyiniz? Farkınız... ...kalmaz yaşayan hayvanlar olursunuz. Eğer o peygambe... ...Allah'ın ve Rasulünün ...sizi hayatta ve hayat verecek şeye icabet etmezseniz... ...hayvanlardan bilakis nedir daha da aşağı olursunuz. Hayvanlarda yaşar, siz de yaşarsınız. Onlar gibi yaşamaya devam edersiniz. Ama ne ki Allah ve Resulü aleyhisselam'ın size hayat veren şeyine çağırdığı zaman itaat ederseniz işte asıl kamil hayat budur. Ayeti kerimede de bunu ne yapmaktadır? Açıkça söylemektedir. Daha sonra Allah Azze ve Celle burada bir uyarıda bulunuyor. Ve şunu çok iyi bilin ki Allah diyor sizinle kalbinizin arasını açar. Bu ne zaman olur? Ne zamanki insan o peygamber aleyhissalatu vesselama uymazsa veya ona uymakta yavaş davranırsa, geç davranırsa ne yapar? <gülüyor> o zaman Allah Azze ve Celle ve sizinle kalbinizin arasını açar ki ondan sonra Allah size azap indirir de isteseniz de o peygambere uymak isteseniz de yine de ne yapamazsınız? Uyamazsınız. O yüzden ne zaman ki Allah Resul'i size hayat veren şeye çağırdığı zaman ne yapın? Hemen icabet edin. Sahabenin hayatında hakikaten kardeşlerim hemen çabucak itaat etme icabet etme çok o, müthiş bir şekildeydi ki Hz. Ömer radıyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun. Allah bizi kendisine cennette komşu eylesin. Aynen. Bir gün geliyor Allah Resulü aleyhisselam'a ey Allah'ın Resulü seni diyor çok seviyorum ama diyor kendi nefsimi senden daha fazla seviyorum. Yani her şeyden anamdan, babamdan, her şeyden çoluğumdan, çocuğumdan çok seviyorum ama kendi nefsimi senden daha fazla seviyorum. Allah Resulü diyor ki ey Ömer beni diyor kendi nefsinden dahi daha çok sevmedikçe mümin olamazsın. Ömer radıyallahu anhu duruyor ey Allah Resulü Ben seni kendi nefsinden de daha çok seviyorum. <gülüyor> Allah Resulü şimdi oldu ey Ömer diyor. Yani Allah Resulü vesselam iman edilmesi gereken bir şey söylüyor ve sahabenin o hakkı kabul etmedeki çabukluğuna bakın ki hayırdaki acele etmeliğine bakın ki Ey Allah'ın Resulü şimdi ben seni anamdan, babamdan, maldan, evlattan ve hatta diyor kendi nefsimden dahi daha çok seviyorum. <gülüyor> Bu sefer Allah Resulü Sallam şimdi oldu ey Ömer diyor. Ve icabet o gelen hakka hayra e, aleyküm al al al al e, şeydeki e, çabukluğa bakın kardeşlerim. Beni Allah Azze ve Celle'nin muhakkak ki sizde sizin için Resulü Allah'ın Resulü Aleyhisselam'da en güzel örnek vardır ki bu Allah'a ve kıyamet gününe, ahiret gününe umanlar içindir diyor. Burada Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a sözde, amelde ve bütün Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği her şeyde ki Allah Resulü Aleyhisselam'ı daha önce izledik, inceledik mizah yaptığı bile Neydi? Yalan yoktu. Mizah yaptığı zaman, şaka yaptığı zaman bile yalan söylemeyen bir peygamberdi. Sen diyor gözünde o beyazlık olan e, erkeğin karısı mısın? diyor. Kadın şaşırıyor. ya e Allah nasıl? Benim kocamın diyor gözünde beyazlık yok ki. Her insanın gözünde beyazlık olur diyor. Yani. Normalde şey şaşırtıcı gelen veya olmayan bir şeymiş gibi gelse de her insanın gözünde ne vardır? Evet. Beyazlık vardır çünkü kenarı beyazlıktır. Böyle bir Rasul Aleyhisselatu vesselamın ümmetiyiz kardeşlerim. Allah'ımıza hamdolsun. Evet. Demek ki bu ayet Allah Resulü aleyhisselatu vesselama sözlerinde, davranışlarında ve her şeyinde getirdiği ne varsa kardeşlerim. Örnek almayı Allah azze ve celle burada bizlere arsıklıyor kardeşlerim. Örnek alınacak birisi varsa o da Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ona yapmışsa biz de onu yapacağız. Mesela bu kadar basit kardeşlerim. Eğer birisi bir şey mi söyledi veya bir şey mi yaptı? Peygamber nasıl yaptıysa. mesela bu. Anahtar sözcük bu kardeşlerim. O nasıl yaptıysa. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın verdiği hükümlerde teslim olma. ve ona razı olma ile alakalı ayeti kelimeler. Nisa Suresi 65. ayeti kelimesinde fela <gülüyor> wa Rabbi kala yu'minu". Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. Hatta "Yuhakimu kefi Hatta diyor aralarında münaza ettiği zaman, münakaşa ettikleri zaman seni aralarında hakem yapıp bitiyor mu? Bitmiyor. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا ve وَيْسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Sonra, senin vermiş olduğun hükme razı olacak. Ama, razı olmak yetmiyor. Aynı zamanda, kalbinde de ona karşı herhangi bir şüphe, herhangi bir, ya böyle oldu ama, yani üf falan demek yok. Bu neye benzer bilir misiniz? Tıpkı anaya babaya öf bile demeyin. Bu ne demektir? Oğlum kalk su getir. Oğlan gidiyor su getir, Üf ya diyor. Yani üfü söylüyor, yani söylenilen emri yerine getiriyor. Aynı zamanda bir de üflüyor, püflüyor. Yani onu yapacaksın ama üflemeyeceksin. Gönül rahatlığıyla yapacaksın bu işi. Tıpkı Peygamber Aleyhisselam münakaşa ettiğinizde ona başvuracaksınız ve içinizde ona teslim olduğunuz gibi İçinizde de herhangi bir şey, şüphe, darlık hissetmeyeceksiniz. Tamamen teslim olacaksınız. Böyle bir Rasul. Allah Rasulü Sellem bunu daha cahiliye döneminde insanlar bunu kabul etmiş. Olay Allah Rasulü Sellem daha kendisine peygamberlik verilmezden önce Kabe'nin inşaatı Kureyşler tarafından yapılıyor. Hacerül Esvet konulacağı zaman insanlar kavimler ihtilaf ediyorlar, boylar. İşte biz koyacağız, biz koyacağız onlar için bir şeref. Ve diyorlar ki şu kapıdan kim girerse ne olsun? Bize hakem olsun. O bizim aramızda hüküm versin. O ne dediyse rızaz ol. Bakıyorlar ki Muhammedül emin geliyor. o tamam biz adamımızı bulduk. Elhamdülillah. Allah Resulü geliyor. Her bir bez parçası alıyor. Her kavim bir bez parçası tutuyor bez tutuyor. Şey, Hacer-i Esmet'i beze koyuyor. Ve mübarek elleriyle ne yapıyor? Hacer-i yerleştiriyor. Daha o zamanlar insanlar onun verdiği hükümde ne Razı olmuşlar ki o insanlar müşrik insanlar. Bize de düşen nedir? Peygamber aleyhisselam'a meselemizi arz edeceğiz sünnete. Ve sünnet bir şeyde hüküm verdiği zaman onu kabul edeceğiz. Ama bu yetmiyor. İçimizde herhangi bir sıkıntı, bir şüphe, darlık hissetmeden gönül hoşnutluğuyla elhamdülillah peygamber böyle emretmiş... Ben de böyle yapacağım demek zorundasınız iman bunu gerektiriyor kardeşler. Mesela beni nasıl namaz kıldığını görüyorsan namaz kıldığını. Evet. Değişiği olmaz mı diyorsunuz? Evet. Ee... bir saniye. Evet, misaller çoğaltmak mümkün. <gülüyor> Allah azze ve celle demek ki saadeti i <gülüyor> teslima ve ona teslim olacaksınız. Hani Allah Resul diyor ya eslim teslim. Teslim ol, selamette ol. Demek ki insan saadeti, mutluluğu ancak ve ancak kendi nefsinde ona uymakla ne yapacak? Yerine getirecek. Ennebiyyü evlâ bilmü'minîne min enfusî. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır diyor Allah'a sevece. Evet peygamber bize kendimizden daha yakın olması gerekir kardeşlerim. Her işimizde ya acaba nasıl kolayıma gelir? Acaba nasıl yapsam da bu işten kurtulsam yoluna gitmemeli insan. Acaba peygamber nasıl yap? Bunu araştırmamız gerekir. Eğer fetva ararsanız, içinizde bulunduğu duruma bir çözüm yolu, sahtekarlık ararsanız inanın o fetvayı da bulursunuz kardeşlerim. Ama biz hakka talibiz hakka aramak zorundayız. Bugün insanlar faizin adını kredi yapmışken zinanın adını bilmem ne yapmışken insanlar ne yapıyor? Haktan uzaklaşma hakkı istemiyorlar. İnanın eğer yaptığınız faize de fetva bulursunuz Allah korusun fuhuşa da fetva bulursunuz. Evet. Her şeye bulursunuz. Ama hakkı arayanlar ne yaparlar? Hakta sabit kalırlar. Allah ve Resulü bir işe emrettiği zaman bir mümin kimseye düşen nedir? Ne der? Sen ve atâh'nâ. İtaat et. Gufrâneke rabbenâ ve ileyke Ya Rabbi senden bağışlanma dilersin. ve dönüş sanadır derler. İşte Allah Azze ve Celle bizi o müminlerden eylesin kardeşlerim. Evet. <gülüyor> Bir mümine ve erkek bir mümin ve kadın bir mümine düşen Allah ve Resulü bir işte hükmettiği zaman onların işlerinde seçme hakları yoktur. Her kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki sapıklığa düşmüştür. Apaçık bir sapıklığa düşmüştür. O yüzden müminlerin sözleri nedir? <Sessizlik> Semi'na ve ata'na eşittik ve İtaat etmek demekten başka bir şey değildir. İşte kurtuluşa eren onlardır diyor Allah'a size. Kardeşlerim böylelikle işte şahadetu enne Muhammeden Resulullah Ben şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve rasıldır şehadetinin hakikati de budur. Nedir? Emrettiklerinde itaat etmek. Haber verdiğinde tasdik etmek. Bir şeyi yasakladığı zaman ondan uzak durmak ve Allah Azze ve Celle'ye ancak ve ancak onun şeriat kıldığıyla ibadet etmek. Bu eşhedü annen Muhammeden abduhu ve rasulü manası da budur. Emrettiklerinde itaat etmek, haber verdiğini tasdik etmek, yasakladıklarından uzak durmak ve Allah'a onun şeriatı üzere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 cennetine girdirdiğin kullarından eyle ya Rabbüallahüme la